Maskülen Dominantları 7. Bölüm Ömer Pekinli İbretlik Hikayeler Geçen bölümden beri uyuyamayan, uyusa da korkulu rüyalar gören Kamuran, en son gördüğü rüyada radyo DJ olacağını görmüş ve bu hayallerle uykuya dalmıştı. Zor uyumasının nedeni yıllardır içini keviren işsizlik, ...ve ailesinden ayrı yaşamaktı belki de. Yatağından kalkıp gece yarısı dışarı çıktı. Sahile inip denize bakan bir banka oturdu. Denizde harika bir yakamoz vardı ve yakamoz seyretmeyi çok seviyordu. Öyle seviyordu ki yakamoz kelimesi nereden geliyor onu bile araştırmıştı. Eskiden boğaz kenarında lambaları yakan bir bekçi varmış. Bu bekçi dolunaylı bir gecede feneri yakmaya çalışırken bir türlü yakamazmış. Yine bekçinin fener yakamadığı donlaylı bir gecede bir balıkçı bekçiye Yahu ne kazma adamsın be birader yakamadım şu fener deyince bekçi de ona Ne var oğlum yakamıyoruz yakamıyoruz işte ne var yani demişti. Gel zaman git zaman bekçinin o yakamıyoruz lafı yakamoza dönüşmüş ve o meşhur yakamoz kelimesi oluşmuştu. <gülüyor> de insan ardı ardına hızlı bir şekilde yakamıyoruz yakamıyoruz dediği zaman yakamoz kelimesi çıkıyordu. İsterseniz deneyelim de görün. Yakamıyoruz yakamıyoruz yakamıyoruz yakamıyoruz yakamıyoruz yakamıyoruz yakamıyoruz yakamıyoruz yakamıyoruz yakamıyoruz yakamıyoruz yakamıyoruz yakamıyoruz yakamıyoruz yakamıyoruz yakamıyoruz yakamıyoruz yakamıyoruz Bankum üzerinde sabah etmişti. Martıların ve gemi seslerinin arasında uzandığı yerden kalktı. Çok heyecanlıydı Kamuran. Hemen hemen bir gazete alıp iş ilanlarına baktı. Şanslı haber gidiyordu. Daha ilk iş ilanında tam istediği gibi bir iş vardı. Dünya Radyo, Prezentable, Diksiyonu Düzgün DJ'ler arıyordu. DJ olmak istiyordu ama... Hiç DJ görmemişti. Acaba, acaba nasıl bir şeydi DJ? Gerçi radyo dinlerken seslerini duyuyordu ama... Ses başka, görüntü başkaydı. Çünkü genellikle radyolarda sesi güzel olanın fiziği kötü, fiziği iyi olanın da sesi kötü oluyordu. Sesi ve fiziği aynı anda iyi olan radyocu pek yoktu. Topu topu bir tane vardı. O da Ömer Pekin'di. Ömer Pekin'di. Ömer Pekin'di. Ömer Pekin'de. ibretlik hikayeler. İçindeki radyoculuk isteğine gem vuramıyordu gem Radyo DJ'leri gibi Amerikan aksanıyla konuşmak Avuk subuk espriler yapıp Üstüne kahkaha efekti girmek istiyordu Bir de Bir de kendime iyi bir DJ ismi bulursam Kısa zamanda parayı bulurum Şöhret olurum diye düşünüyordu Ona göre radyocular çok kazanıyordu ama Bir de gelsin Bana sorsundu. Ömer fikirli İbretlik hikayeler Hızlı ve kararlı adımlarla yürürken Kırmızı ışıkta duran arabaların camlarını silen çocukları gördü içi etti. Çünkü çünkü yıllar önce ailesine katkıda bulunmak için o da araba camları silmişti. Dakikalarca dakikalarca camları silen çocukları seyretti. Kim bilir, kim bilir belki de acı dolu geçmişinin dikiz aynalarına yansıyan maskülen dominantlarını siliyordu o camlarda. Birden irkildi. La la la la la, la maskülen domi... La la la, la la la la maskülen dominantları... Allah Allah. Ne dedim la ben diye hayretle yük <gülüyor> Gurur duydu kendisiyle. Evet gurur duydu çünkü o da Randy'ciyeleri gibi anlamsız bir şeyler söyleyip çok güzel bir şey söylediğini sanıyordu. Maskülen dominantları. Yolda yürürken bu lafı sık sık tekrarladı. Maskülen dominantları, maskülen dominantları, maskülen dominantları. Ömer Pekinle ibretlik hikayeler. Harika. Programımın sloganı olabilir dedi. Ve unutmamak için sloganı eline yazdı. İş görüşmesinde bu sloganı kesin söyleyecekti. Oh be deyip derin bir çekti. Sonra içini içinin içine geçirdi. İçi içine sığmıyordu. <gülüyor> Birden aman Allah'ım hayır kahretsin unuttum diye bağırdı. Sloganı unutmuştuk ya buradan. Unutmuştum hatırlamıyordu. Neydi neydi? Ya ya domino, domino gibi laminant gibi bir şeydi. Domino taş taş, taş gibi slogandı dedi ve olduğu yere yıkıldı. Ne yaptım ben dercesini elini başına götürürken birden, birden sloganını avucunun içine yazdığını hatırladı ve avucunun içine baktığında slogan karşısında duruyordu. Huzur ve güven içinde avucundaki sloganı bir defa daha okudu. Maskülen dominantları Ömer Pekin'le ibretlik hikayeler devamı gelecek bölümde. Perişan efendim her gün çift saatlerde Dünya Radyo'da. Perişan Efendim, Perişan Radyo'da, Dünya Radyo'da, Dünya Radyo'da. Perişan Efendim.